Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh 1404-1490 20. Muhammed Zahid Rahmetullahi Aleyh Vefatı 1529 Muhammed Zahid Rahmetullahi Aleyh Yakup Çerhi Hazretleri'nin torunudur. Yakup Çerhi Hazretleri'nin halifelerinden istifade eden Muhammed Zahid Rahmetullahi Aleyh, uzun yıllar zahidane ve münzevi bir hayat yaşayarak, tasavvuf yolunda merhaleler katetti. Daha sonra Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nden feyz almak ve sohbetinde bulunmak üzere yola çıktı. Semerkant yakınlarına geldiğinde Ubeydullah Ahrar rahmetullahi aleyh onu yolda karşıladı. Şeyhi Yakup Çerhi hazretlerinin torunu olduğu için ona çok büyük hürmet ve alaka gösterdi. hace Ahrar hazretleri aralarında geçen sohbetlerden sonra Muhammed Zahid Hazretlerinin tasavvuf yolunda engin bir istidada sahip olduğunu gördü ve onu müritliğe kabul etti. Muhammed Zahid Rahmetullahi Aleyh kısa zamanda büyük mesafeler katetti ve kendisine hilafet verildi. Memleketine dönen Muhammed Zahid Rahmetullahi Aleyh orada insanları irşada başladı. Hicri 936 senesinin Rabi'ul-Evvel ayında vefat etti. Kabri, Özbekistan'ın Surhan Derya eyaletinde, Altınsay ilçesinin Vahşıvar köyündedir. Düşembe yakınlarında da bir kabri olduğu söylenir. Hikmetli sözlerinden, manevi hallere ulaşmak ve seyr-ü makamlarını kat edebilmek için nefse karşı mücahedeyi hiçbir zaman terk etmemek gerekir. Zira bütün kötülüklerin kaynağı olan nefs ve onu tahrik eden şeytan devamlı teyakkuz halindedir. Bu sebeple nefsin taarruzlarına karşı daima uyanık olmak ve mücاهده etmek lazımdır. Tasavvufi edepler bu yolda ilerlemek isteyen kişinin yolunu aydınlatacak meşalelerdir. Her kim manevi alemde ilerlemek ve hal sahibi olmak istiyorsa mutlaka büyüklerin koyduğu edeplere riayet etmelidir.